Efendim iyi günler, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Ne var ne yok Karagöz'üm? İdare eder hacivat. Niye idare ediyoruz Karagöz'üm? Bizim kız grevi başladı da o yüzden. Ne grevi efendim? Sınava hayır grevi. Duymuş bir yerlerden böyle grevlerin başladığını o da katılmış. Test falan çözmüyor. Dershaneye de gitmiyor artık. Ha, evet evet şu mesele yoğun sınav dönemleri yaklaşıyor Karagöz'üm. O yüzden bunalda tabi çocuklar. Tabi suç bizde iş buraya varmadan anlayacaktık yaptığı eylemlerden. Ne yaptı mesela? Evde sbs, dershane, test, bilimum sözleri başladı yasaklamaya. Birini duyunca bastı çığlığı. Biz çakmadık tabi köfteyi. Sandık ki bizim kız konsantre oluyor. Hem. Sonra başladı yemek yememeye. Biz sandık ki kız rejim yapıyor. Hmm. Sonra baktık, ki, o, sonra baktık ki bu iş odasından çıkmıyor. Biz yine sandık ki dersinden başını kaldırmıyor. Anladım, anladım. Sonra ertesi gün elinde KSY yazan pankartlarla dikildi karşımıza. KSY ya KSY kolaysa sen yap manasında. Tutuşturdu elimize bir sürü ders konularını, sınav sorularını. <gülüyor> Biz bunları bir hafta boyunca çözüp bitirsek o da bu greve son verecekmiş. Güzel güzel. Sana güzel. Yani mantıklı. Tabi tabi şimdiden anam ağlıyor yahu. Yemekten önce yemekten sonra ayakta, yolda, <gülüyor> arabada, uykuda her yerde test. Yakında ben de kız gibi bağıracağım artık. Canım bir orta yolu bulun sizde. Bulmaya çalışıyoruz da biz de konuşmuyor. Ee nasıl anlaşıyorsunuz? Test yoluyla tabii ki. Nasıl oluyor o? Şöyle yemeğe çağırırken, kızım yemek hazır sözünde kaç tane isim vardır diye soruyoruz. Cevapları da şöyle sıra alıyoruz A. isim yoktur, soy isim vardır. B. isimde kimdir? C. iki tane olduğu söylenmektedir. D. Kızım kelimesi isimdir. Çünkü kızımın bir tane ismi vardır. Hadi ya. Ya işte eğer bu test doğru cevaplanırsa yemeğe iniliyor. Yoksa cevap bulunan dek uğraşılıyor. İşin kötüsü, hanımla da böyle anlaşıyoruz. Hanım... Çorabımın teki nerede? A. Sana da çorabına da. B. Hem sana hem çorabına. C. Sen benimkini gördün mü? D. Geceden ayağındaydı. Artık o teki bulana kadar vay halimize acı Yvat. Zor Karagöz'üm işiniz zor. Ben de diyorum ki çocuğu dershaneden alalım. Bu S.B.S'deki puan konusunda da rahat bırakalım. Ha çözüm olur mu bilmem. A. Çözüm dediğin nedir ki? B. Bu da olur o da. ...hepsi Ankara, C ben ne bileyim, D hepsi. Ha Hacivat bu test bulaşıcı biliyordum da... ...şimdi A biz programı kapatalım, B kendimizi kapatalım, C hiçbiri, D hep biri. A sürçülüysen, B ettikse, C affola, D hepsi. Cevap veriyorum D. Affola. Öyle olsun. <gülüyor>